Allah zikredin, kullar. Sallallahu ve teala Ya yehel, Ladin, âmal zikurullah'a, ey nedenler. Allah zikredin. Zikran kesiara, çok zikrede Allah zikredin. Vasa biyehu buk ve asina. Sabah ve akşam Allah tesbih edin. Vaxsas Subhanahu Subhanahu anra an anra. Allah Subhanehu emri khas kıldı fil zikrihi ba'da ba'da eda edail ibadati bazı ibadetlerin edasından sonra zikir edilmesini, kendisinin zikir dinmesini khas kıldı yani ne demek hani bu üstte bir ayet-i kerimede dedi ya Allah ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin diye bu umumi bir emir değil mi? Yani her zaman, her vakitte, ne zaman olursa olsun Allah Azze ve Celle zikredin diye. Bir de ne var? Bir de hususi olan bir emir var. O da ne? O da ve ksses Subhanahu wa Taala emre bizzikrihi, بعد اداء İbadetlerin edasından sonra Allah Azze ve Celle zikir yapılmasını da hususen emretmiş oldu. Emr bizzikrihi kendisini zikirlemesini emretti. بعد الفراهي من السلفاتي namazlardan sonra kendisini zikirlemesini emretti. Düzen oku. Düzgün oku. Ve ida namazları bitirdiğiniz zaman tadgurul tad tad lah'e Allah zikredin kıyamen vakouden bir ayakta oturarak ve yanlarınız Ve namazları bitirdiğiniz zaman tadgurul Allah zikredin kıyamen ayakta oturarak ve yanlarınız üzere Allah'ı zikredin feiz kutiyet bitirdiğiniz zaman fanteşiye fil ardi yer yüzünde yayıl. Wattabu umen min fadlillahi Allah'ın fadlinden umun. Vacqurunda he kesiran Allah'ı çokça zikredin laallekum ki kurtuluş Bu e, kurtuluş elde edersiniz. kendisinin emere bi kendisinin zikredilmesini emretti bade ikmalis siyami İkmeresiye ve Ramadana Ramazan orucunun tamam tamamlandıktan sonra kendinizlik yenilmesi emretti. Takale fakale subhanallahu ve tutuk tamamlamanız için ve tukke billahi Allah e, size edildiği üzere tekbir getirmeniz için ve alakum teşkuru ki şükredermeden olunuz. Ve amara bi zikrihi ba'da Haç el ibadetinin yerine getirdikten sonra kendisini ikilmesine emretti. Faqale subhanahu feiza qadaytum menasikekum hac ibadetlerini bitirdiğiniz zaman tazkurumlah Allah'ı zikredin kezikrikum abakum Babanızın zikrettiği gibi zikredin kav ashadde zikra bu daha kuvvetli zikirli Allah zikredin ve dâlike bu vallahu <gülüyor> a'lamu Allah'ın iyi bilendir cebrun limâ fil ibadeti minel naqsi vel vasavisi ibadetlerde meydana gelen naqsı ve vesuseleri ceb... cebretmek içindir vel işaril insani insanın haber ve li işaril insani ve insana hissettirmek içindir. اَنَّهُ مَطْلُوبٌ minhu مُوَاصَلَةُ الذِّكْرِ Yani zikri devamlı yapması ondan talep edilen bir şeydir. Bunu insan fark etmesi için, insana hissettirmek içindir. Evet. zikri الذِّكْرِ وَالْعِبَادَةُ Zikrin devamı ve ibadetin devamı ondan nedir? Ee, talep edilen şeydir. <gülüyor> <Li> enne de alla yazunne ta ki zannetmesin enhu iza feraga min el ibadeti o ibadeti bitirdiği zaman ibadetten farik olduğu zaman fakat edda ma aleyhi yani üzerine olan şeyi eda etmiştir zannına kapılmasın diye ve Allahu ve celle sürekli ondan ne yapar ondan zikri talep eder yani ibadetleri bitirdikten sonra zikri emretmiştir ki Allah ta ki bir ibadetlerde var olan eksiklikler onunla cebrolsun. İki, insan hani ben ibadetimi yaptım, artık benim işim bitti. Şey i̇şte ben kulluğumu yerine getirdim diye düşünmesin. Böyle bir zanına kapılmasın diye Allah her ibadetin akabine zikri ona emretmiş. Ta ki insan bilsin ki ibadet belli vakitlerde değil. Allah azze ve celle sürekli bizden ibadeti, zikri, kulluğu vesaire istiyor diye. Şimdi burada bir zikirle ilgili bir giriş yapmış olduğu şey. Bu girişte dikkat ederseniz Allahu Zevcelle'nin iki tane emri var. Yani birincisi Allahu Zevcelle'nin umumi bir şekilde tüm Müslümanlardan kendini zikretmesini, zikretmelerini istemesi. Bunu en başta bir ayet-i kerime verdi. Ya eyellezîne âmenû zekurullâhe zikren Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin diye. Bununla beraber bir de Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman Allahu Zevcelle hemen hemen her e, ibadetin akabine, her ibadetin bitmesinde mutlaka kullardan zikretmelerini istemiş. Burada bize ne yapmış? Burada bize üç tane örnek vermiş. Öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi normal namazların akabinde. Namazlarınızı bitirdiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Bunlardan bir tanesi özel bir namaz. O da hangisi? Cuma namazının akabinde. Yani namaz bittiği zaman yeryüzünde yayılın ve Allah'ın faziletini fazlını arayın ve Allah'ı çokça zikredin demiş. Bunlardan bir tanesi Ramazan bittiği zaman Allah Azze ve zikredin demiş bunlardan bir tanesi de hac ibadetini ifa ettiğiniz zaman nasıl ki önceden babalarınızı anıyor idiyseniz bundan sonra da Allah ze ve o şekilde veya daha fazla bir şekilde anın diye Allah Azze emretmiş şimdi bunun hikmetini Şeyh açıklamaya çalışmış yani niye böyle hani Allah ze vecelle zaten zikri umumen emretmiş Müslümanların zikretmesi gerekir öyle mi? E bununla beraber Allah Azze ve Celle bir de ibadetlerin akabinde zikredilmesini kullarından istemiş. Namazın, orucun, hacın vesaire akabinde zikredilmesini istemiş. Bunun birinci sebebi çünkü biz geçen dersimizde bir önceki dersimizde sehi babını işledik değil mi? Resulullah vesselam da dahil olmak üzere hepimiz insan olduğumuz için ibadetlerde unutmak, gaflete düşmek, yanılmak gibi problemlerle karşı karşıyayız. Öyle değil mi? Hatta bazen cehaletimizden kaynaklı, eksik bilgimizden kaynaklı yanlış yapma ihtimalimiz çok yüksek. Öyle mi? Ondan dolayı Allah azze ve celle ibadetlerin akabinde zikretmemizi istiyor. İstighfar etmemizi istiyor. Ta ki niye? O ibadetlerin içinde tam eda edemediğimiz, hakkını veremediğimiz yerler o istighfarla beraber cebr olsun. O istighfarla beraber o eksiklikler ortadan kalksın diye. İkincisi, yani ikinci bir sebep insan genel fıtratında var olan bir şey var. O da nedir? İnsanoğlu mesela bir şey yaptığı zaman en başta her zaman söylediğimiz problemlerden bir tanesi her zaman yaptığını çok iyi yaptığına inanır. Bazen gerçekten böyle inanır, bazen de böyle inanmak ister. Yani normalde oysa bizim e, bizden talep edilen şey nedir? Kur'an'da ve sünnette eksikliklerimizi kabul edip sürekli Allah'a karşı kusurlu olduğumuzu bilmek ve ne yaparsak yapalım daha Allah'ın bize vermiş olduğu bir tane nefesin veya bir tane gözün şükrünü eda edemeyeceğimiz bilincinde olup sürekli bir şekilde, mahcup bir şekilde, Allah'a karşı zelil bir şekilde, Allah'a ihtiyacı olan bir şekilde Allah'dan talep etmektir, ondan yardım istemektir. Ama insan genelde böyle değildir. Yani insan bir şeyler yaptığı zaman çok azla yetinen, çok iyisini yaptığına inanan, yaptığının artık tam olduğuna inanan bir yapıya sahip olduğu için Allah Azze ve Celle bu düşünceye kapılmasın diye insan. Yani ne yaparsan yap, en sonunda istiğfar etmen lazım ta ki bilesin ki ben bu işimi eksik yaptım. Mutlaka bunda eksik var. Veya ben bunu yaptım bitti mantığına kapılmasın diye insan. Yani ubudiyet ibadet insan doğduğu günden öldüğü güne kadar devam eder ve Allah azze ve celle sürekli insandan bunu talep eder. İnsan böyle bir yanlış düşünceye kapılmasın diye her ibadetin akabinde Allah azze ve celle mutlaka ne yapmıştır? Mutlaka zikri emretmiştir. Şimdi bizim konumuz bu giriş. Bizim asıl meselemiz ne? Farz namazlar bitirildikten sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine baktığımız zaman Peygamberimiz e, farz namazların akabinde belli başlı zikirler yapmış. Öyle mi? Şimdi biz bu dersimizde ne öğreneceğiz? Bu zikirler nasıldır? Nasıl yapılır? Peygamberimiz ne şekilde zikir yapmış? Sünnet olan nedir? Yanlış olan nedir vesaire. Yani şu anda farz namazların akabinde zikirlerin nasıl yapılacağına dair o bölümü okuyacağız. Evet. <gülüyor> Meşru odad dadı sadatül farz namazından, so, namazından sonra meşru olan zikirler yece bu en yekul ala sıfati'l varidati en nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem varidu sıfatülerin olması vaciptir la ala sıfatil muhtasete bidat ...ve yeni olan üzerine değil... ...elleti o sıfatlar ki... ...yef'aluhel sufiyetum... ...muttedi'atu... ...bidatçı olan sufiler... ...yaptıkları pillerdir... ...ve fi... ...sahih-i muslim... ...sahih-i muslimde... ...an thawbâne radiyallâhu anhu... ...savvâ radiyallâhu anhu... ...der... ...kâle dedi ki... ...kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve izâ namazına çıktığı zaman istakda selasen üç kere istiğfar ederdi ve kâle ederdi ki Allahumme an selamü ve minkes selamü tebârakte ya zel vel ikram derdi. Ve fi sahrein sahhinde an anen anen ibn Şubbete, Şubbete, radıyallahu anhü Ebn-i Şuhabedan radıyallahuhundan şu rivayet edilir. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza faraga min namaza namazdan çıktı namazı bitirdiği zaman ka'ederdi ki la ilahe illallah ve estehu la şerike lehu lehul mülku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir. Allahumma Lâ <gülüyor> <gülüyor> Ne demek bu? Yani lâ ilâhe illallah Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Onun gücü her şeye yeter. Ey Allah'ım, ''Senin verdiğine engel olacak olan yoktur.'' ''Lâ mâni âli mâ'teyte ve lâ ve seni engellediğini de verecek olan yoktur.'' ''Ve lâ yenfe'û ceddi minkel ceddi ve güç sahiplerinin sana karşı yapabileceği hiçbir şey söz konusu değildir.'' Şimdi e, normalde Peygamber aleyhissalâtu Vesselam namazı bitirdiği zaman Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın döneminde mesela İbni Abbas diyor ki ''Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde namazın bittiğini tekbir sesinden anlardı. Ne demek bu? Yani cemaatle namaz bittiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selam verdiği zaman sahabe Allahu Ekber derdi. Öyle mi? Allahu Ekber dedikleri için de dışarıda olan bir insan namazın bittiğini bu şekilde anlardı. Yani Allahu Ekber sesiyle ha tamam demek ki namaz bitmiş diye anlarlardı. Şimdi normalde bu sabit olan bir şey. İmam Bukhari ve başka hadis imamları bunu rivayet etmişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını bitirdiği zaman zikir sesinin yüksekliğinden yani Allahu Ekber sesinden dışarıdaki insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını bittiğini anlarlardı. Şimdi burada dikkat ederseniz konuya girerken Şeyh şöyle bir şeyle dedi, dedi ki namazdan sonra yapılacak olan meşru zikir Peygamberden varit olduğu şekilde yapılmalıdır yani var olan bidat ehlinin yaptığı veya tasavvuf ehlinin yaptığı şekilde olmamalıdır dedi. Niye? Çünkü bunu söylemesinin bir sebebi var. Şu an günümüzde zikir bir sünnet üzere yapılıyor, bir de bidat üzere yapılıyor. Öyle mi? Lakin hatırlıyorsanız biz çok daha önce söylemiş olmamız lazım. Hiçbir bidat ehli yoktur ki mutlaka bidat ehlinin kendine bir dayanağı vardır. Öyle mi? Yani hiçbir şekilde ben bunu Allah ve Rasulüne düşmanlık olsun diye yapıyorum diyen bir bidat taifesi mevcut değil. Kendini İslam'a nispet eden ne kadar bidat taifesi varsa mutlaka bunların bir delili var. Öyle mi? Lakin problem nerede? Ya delil olmayan şeyi delil olarak algılamışlar. Öyle mi? Ya hususi bir şeyi umumi olarak kabul etmişler. Ya açıklaması olan bir şeyi açıklaması olmadan Allah almışlar. Ya nassın önünü veya arkasını bırakıp nassın ortasından bir yere yapışmışlar vesaire. Yani ellerindeki şey delil olsa da delilin anlaşılması noktasında yaşadıkları bazı problemlerden ötürü e, bidate düşmüşler, yanlışa düşmüşler. Şimdi mesela meşru olan zikir nedir? Meşru olan zikir budur. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Peygamber vesselam namazını bitirdiği zaman kendisi ve sahabesi her biri kendi başına, kendi içlerinde sünnette varit olmuş olan, Peygamber Vesselam'ın onlara öğretmiş olduğu zikirleri yaparlardı. Öyle mi? Bidat olan zikir nedir şu anda? Bidat olan zikir, namaz bittikten sonra cemaatten bir vatandaşın e, müezzinlik adı altında yüksek sesle zikirleri tekrar etmesi ve arkasından da insanların koro halinde bu zikirleri ne yapmasıdır? Tekrar etmesidir. Öyle mi? Bidat olan kısım bu. Sünnet olan kısım ise namazdan sonra her insanın kendi başına oturup sünnette varit olan zikirleri sessiz bir şekilde ne yapmasıdır? Yapmasıdır. Peki bu bidat ehli. Bu namazdan sonra, bu şekil yaptıkları, koro halinde yaptıkları zikri nereden çıkardılar? Yani durduk yere böyle bir şey uyduramazlar, öyle değil mi? Sonuçta onlar da Müslüman bir çevrede yaşadıkları için, İslam topraklarında veya eski ta bu işin çıkış tarihini söylüyorum, bulundukları için mutlaka bir dayanak göstermeleri lazım. Biz buna göre alışılmış zikri değiştirdik, bundan sonra bu şekilde zikir yapacağız diye. Sebebi zikret, başta zikretmiş olduğum i̇bn Abbas'ın hadisi, öyle mi? Niye? Çünkü İbn Abbas'ın hadisi iki şekilde varit olmuş. Bunlardan birincisi ben Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın döneminde namazın bittiğini zikir sesinden anlardım diyor. Öyle mi? Bu umumi bir şey. Yani sanki zikir sesli yapılıyormuş gibi anlaşılabilir. Öyle mi? İkincisi ise ben Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın döneminde namazın bittiğini tekbir sesinden anlardım. Tamam mı? Biri zikir sesinden anlardım, öbürü ise tekbir sesinden anlardım. Bidat ehli neye yapışmışlar? Bidat ehli demişler ki bak demek ki Peygamberimizin döneminde zikir yüksek sesle yapılıyordu. Hatta o kadar yüksek sesle yapılıyordu ki dışarıdan bir insan namazın bitmiş olduğunu bununla anlıyordu demişler. Ve bu rivayete yapışıp şu an hepinizin bildiği mevcut olan koro şeklinde zikir yapmaya başlamışlar. Lakin biz tabi ee, bu delilleri bir araya topladığımız zaman birincisi bu delili İbn Abbas kendisi tefsir etmiş. Yani zikirden kastın ne olduğunu, zikrin sürekli ve devamlı olmadığını, sadece Allahu Ekber sesiyle, yani namazın bittiğini ifade eden Allahu Ekber sesiyle e, namazın bittiğini anladığını ifade etmiş. Bu birincisi. İkincisi ameli olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şekil zikir yaptığına dair hiçbir rivayet varit olmamış. Öyle mi? Mesela bütün sahabeler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ne zikir yaptığını, ne zaman yaptığını, hangi lafızlarla yaptığını bize nakletmişler. Lakin bu şekil bir zikir yaptığına dair hiçbir tane rivayet ne değil, mevcut değil. Yani insanları toplayıp Peygamberimizin yüksek sesle talimat verdiği ve insanların da onu takip etmek suretiyle zikir yaptığına dair hiçbir rivayet mevcut değil. Üçüncüsü ise sahabe döneminde bu tip olaylar vaki olduğunda Sahabe buna itiraz etmiş. Öyle mi? Yani sahabe döneminde buna benzer zikir mevcut olduğunda sahabe buna itiraz etmiş. Kim buna itiraz etmiş? İbn Mesud buna itiraz etmiş. Öyle değil mi? Nasıl itiraz etmiş? Kufe mescidinde insanların kendi aralarında oturup önlerine bir takım taşlar koyup birinin hadi bakalım 100 kere subhanallah deyin deyip de akabine bütün cemaatin de 100 kere subhanallah veya la ilahe illallah şeklinde zikir yaptığını Ebu Musa el-Eş'ari kendisine haber verince İbn-i Mesud gelip bu kavme bakmış. Ne yapıyorsunuz siz? demiş. Demişler ki biz sadece hayır istiyoruz. Yani Allah azze ve celle'yi zikredip hayır elde etmek istiyoruz. İbn-i Mesud da onlara demiş ki nice hayır talep eden insan vardır lakin hayra isabet edemez. Ne demek bu? Yani hayrı yanlış yollarla talep ettikleri için hayra isabet etmeleri mümkün değildir. Bu selamın henüz elbiseleri eskimedi. Henüz kapları kırılmadı. Ne demek bu cümlenin manası? Yani daha Resulullah yeni vefat etti. Daha henüz daha yeni aramızdan ayrıldı. Biz Resulullah'tan böyle bir şey görmedik. Ya sizler bu fiilinizle Resulullah'tan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz? veya da sapıklık kapılarını açanlarsınız. Bu kısmı ne demek? Ha biz Resulullah'tan bunu görmediysek, siz de hayır adına bunu yapıyorsanız, o zaman bu demektir ki siz hayrı Resulullah'tan daha iyi biliyorsunuz. Sizler de Resulullah'tan daha hidayetli, daha hayırlı bir yol üzerindesiniz. E kimse böyle bir şey kabul eder mi? Etmez. O zaman sizin bu yaptığınız hayır değilse, o zaman Resulullah'ın hadiste zikretmiş olduğu bütün yenilikler bidattır. Bütün bidatler sapıklıktır. Bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman bu sınıfa giriyor. Yani ya Resulullah'tan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz veya da siz sapıklık kapılarını açanlarsınız. Diyor İbni Mesud. Yani burada neyi anlatmak istedik? Sahabe döneminde bu tip olaylar vakı olduğunda sahabe bunu ikrar etmemiş, sahabe bunu reddetmiş, biz Resulullah'tan böyle bir şey görmedik demiş. Öyleyse İbni Abbas'ın kastetmiş olduğu koro halinde yapılan zikir değil, sadece Allahu Ekber lafzını telaffuz edip sesi yükseltmektir. Tamam? Bu şekilde yapılan zikir, yani namaz bittiği zaman kişilerin sesini yükselterek Allahu Ekber demesinde bir beis yoktur. Ondan sonra kalan, yani birazdan okuyacağımız zikirlere gelince bunlar ise ne yapılacaktır? Sessiz bir şekilde herkes kendi nefsinde bu zikirlerini tamamlayacak. Sünnette varit olan şekli bu şekilde. İkincisi, Allahu Ekber diyelim dendi. Allahu Ekber bitti. Bu defa ne diyor? Ee, diyor ki, İmam Müslüm'ün sayhinde e, Sevban demiş ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdiği zaman İstighfara selasen. 3 kere Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Sonra Allahumma ente's-selamu ve minke's-selam. Tebarekte ya ezel celal ve'l-ikram. Zerdi diyor. Bunu başka sahabeden naklediyor. Başka nakleden sahabe kim? Ayşe annemiz. Öyle değil mi? Ayşe annemiz yine İmam Müslüm Ayşe annemizden rivayet ediyor. Diyor ki: Peygamber Aleyhissalatu vesselam namazını bitirdiği zaman ancak bunu söyleyecek kadar otururdu bu kadar Peygamber aleyhissalatu vesselam namazını bitirdiği zaman ancak Allahumma entes selam ve minke selam tebârakte yâdâl-jelâli vel ikram diyecek kadar otururdu bitti tamam bu hadîs-şeriften yola çıkıp meşhur bir ihtilaf var biliyorsunuz değil mi? farz namaz bittikten sonra Tesbihat yapılıp bite, biter, sonra mı sünnet namaz kılınır? Yoksa tesbihattan bir iki zikir yapılır, sünnet namazı kılınır, ondan sonra mı e, tesbihat yapılır? Biliyorsunuz değil mi bunu? Mesela görmüşsünüzdür. Bazı insanlar, özellikle mesela e, Hanefi mezhebine müntesip olan insanlar nasıl tesbihat yapıyorlar? Nasıl? Namazı bitiriyorlar. Allahümme en te selam ve min kes selam celal ve diyorlar. Sonra akabinde ne yapıyorlar? Sünnet namazı kılıyorlar sonra tesbihatın kalan kısmını tamamlıyorlar. Bazı insanlar da öyle yapmıyorlar. Namazlarını bitiriyorlar, tesbihatlarını bitiriyorlar, tesbihatlarını yapıyorlar. Akabine sünnet namaz kılıyorlar. Öyle mi? Bunlardan hangisi racih olan? Tesbihatı bitirdikten sonra sünnet namaz kılmak racih olan. Öyle mi? Tesbihatı bitirdikten sonra sünnet, namaz kılmak vacip olan. Niye? Şey, e eftar olan, estağfurullah. Tesbihatı bitirdikten sonra sünnet, namaz kılmak eftar olan. E sünnet olan bu. Sebep? Çünkü bu zikretmiş olduğumuz hadis yanlış anlaşılmış. Ayşe annemiz diyor ya Peygamberimiz namazını bitirdiği zaman sadece اللهم أنت ve ومنك السلام ومن تبارك يا ذا الجلال ikram diyecek kadar otururdu. Diyor ya, bazı alimler demişler ki, bunun manası şudur. Yani Peygamberimiz bu kelimeyi söyleyecek kadar otururdu, ondan sonra kalkar sünnet namazını kılardı, ondan sonra kalan zikirlerine devam ederdi, öyle mi? Peki bunu böyle tefsir etmek yerine, şöyle tefsir etmiş olsalar, bütün bu konudaki hadislerin arasını toplamış olmazlar mı? Peygamberimiz namazını bitirdiği zaman, kıbleye yönelik durduğu sadece Allah'ın entes selamu ve min selam تَبَارَكْ تَيَذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَمِ diyecek kadar yüzü kıbleye dönük otururdu. Sonra döner cemaate dönük otururdu. Tesbihatını bu şekilde bitirirdi. Ondan sonra sünnet namazını kılardı. Öyle mi? Bu şekil tefsir yapılırsa, bütün hadislerin arası ne yapılır? Bütün hadislerin arası toplanır. Neden? Çünkü bir, biz biliyoruz ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam namazlarını bitirdikten sonra farz namazları yüzünü cemaate döner otururdu. Öyle mi? İki, biz biliyoruz ki Resulullah sünnet namazlarını nerede kılardı? Evde kılardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Farz namazdan sonra en faziletli namaz kişinin evinde kılmış olduğu namazdır. Öyle mi? Farz namazlardan sonra en faziletli namaz kişinin evinde kılmış olduğu namazdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnet namazlarını ne yapardı? Gider evinde kılardı. Bir, dedik yüzünü cemaate dönerdi. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sünnet namazlarını mescitte değil, gider evinde kılardı. Üçüncüsü ise bu şekil Peygamberimizden nakl olunmamış. Yani böyle bir şey olmuş olsaydı, hani Peygamberimizin namazı bitirdikten sonra zikrin bir kısmını yapıp, kalkıp tekrardan namaz kılıp, tekrardan oturup zikrini tamamlama gibi bir durumu olsaydı, bize zikri, zikrin lafzını, şeklini nakleden sahabe elbette bunu da naklederdi. Öyle mi? Öyle. Öyleyse bu hadisi nasıl tefsir edeceğiz? İmam Ayşe annemizin radiyallahu anha rivayet etmiş olduğu bu hadisi. Peygamberimiz namazını bitirdiği zaman sadece te selam ve selam diyecek kadar otururdu'dan kasıt. Yani yüzü kıbleye dönük bir şekilde ancak bu kadar otururdu. Daha sonra yüzünü ne yapardı? Daha sonra yüzünü şeye çevirirdi. Sahabeye çevirirdi ve bu şekilde zikrini tamamlardı. Sonra da evine gittikten sonra Sünnet namazını burada ifa ederdi. Tamam. O zaman Sünnet olan nedir? Bir namaz bittikten sonra Allahu u Akber sesi yükseltmek. İki imamın oturduğu yerde yüzünü cemaate dönmeden Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Allahum a'atessalam wa mikaasalam Tebarak teyazal jalali ve, selam. ve ikram diyecek kadar oturması. Sonra yüzünü kime dönmesi? Cemaate dönmesi? Ve yüzünü cemaate döndükten sonra da Peygamberimizden iki şekilde rivayet olunmuş Aleyhisselatü Vesselam. bazen sağ tarafa doğru bazen sol tarafa doğru dönerdi Peygamberimiz. Yani tam düz değil. Bazen biraz böyle hafif sola doğru eğimli, bazen sağa doğru eğimli dönmek. Sonra kalan zikirleri yapmak? Kalan zikirleri tamamına erdirmek. Kalan zikirler nedir? Kalan zikirler sahabeden namazların akabine yapılması emredilmiş olan veyahut da Peygamberimizin yaptığı zikirlerdir. Bunların bir sıralaması var mıdır? Bazı alimler bunlara bir sıralama getirse de, bu kitapta da gelecek zaten, bir sıralama konmuş. Böyle bir sıralama söz konusu değil. Öyle mi yani? Peygamberimiz belli bir sırayı gözeterek insanlara zikir öğretmemiş. Sünnete varit olanları istediğimizi istediğimiz yerde ne yapabiliriz? Yapabiliriz ancak yeri belirtilmiş olanlar müstesna. Çünkü yeri belirtilmiş olanları sünnet olan tam yerli yerinde yapmaktır. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki adam ben namazımı bitirdim. Bütün tesbihatımı yapacağım, ondan sonra Allahu Ekber diyeceğim dese olur mu? Olmaz. Çünkü sünnete uymak istiyorsa, Allahu Ekber'in yeri belirtilmiş. Öyle mi? Veya ben namazı bitireceğim, sünnetleri de bitireceğim, ondan sonra Allahu Mente Selam ve Minkes Selam'ı en sona söyleyeceğim dese olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bunun yeri belirtilmiş. Peygamberimiz namazdan selam verdikten sonra üç kere istiğfar eder, sonra bu zikri yapar. Tamam Yeri belirtilmiş olanları yerinde yapacağız. Kalanların bir sıralaması, Söz konusu değildir. Dileyen dilediğini dilediği yerde yapabilir. Evet. Devam edelim. İkinci bizikir daha verdi. Bunu akabine ne diyebiliriz? Allah Azze ve Celle'nin işte uluhiyetine, gücüne, kudretine hiçbir şeyin onun önünde daha güçlü olmadığını ifade eden bizikir daha verdi. Bunu da aynı zamanda ne yapabiliriz? Bunu da aynı zamanda yapabiliriz. Evet. <gülüyor> Abdullah Abdullah ibn Zubeyr radiyallahu anhuma Abdullah ibn Zubeyr'den Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma'kı teresul sallallahu aleyhi ve sellem kenden kana yok haydi tu tahrim getirirdi. Du burakli salat hem namazın acabinde peyine müsemmi mu selam verdığı zaman biha kelimati bu kelimelerle. La ilahe illallah vehu la şerike <moluk>: mülku, hamdü, havla, nimetu, fadlu, din, ne demek bunun manası yani Allah'tan başka e, ibadeti hak eden yoktur. O'nun ortağı da yoktur. Mülk ve ham O'nundur. O'nun gücü her şeye yeter. O'nun dışında hiçbir hareket ve hiçbir kuvvet söz konusu değildir. Yani her şey ancak Allah'ın izniyledir. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz. Nimet Allah'ındır. Fazilet O'nundur. Güzel övgüler O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Ee, biz dini O'na halis kılarız. Yani O'na ihlas üzere ibadet ederiz. Böyle bir kâfirler bunu kerih görse de, kâfirlerin hoşuna gitmese de biz bunu bu şekilde yaparız. Bu da nedir? Bu da Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın e, namazlardan sonra, farz namazlardan sonra yapmış olduğu zikirlerdendir. Evet. Hâfi ofi sünni sürenlerde min hadisi bi'd-dar min anhu ve hadisinden enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve şöyle der. من قال في دبو دبو ريكو دبري... دبري... سلاة الفجر ك sabah namazından sabah namazına akabinde derse vahva tani ricayhi o iki ayaklarının üzerinde üzerindeyken hı kapdan yeterdeme konuşmadan önce şöyle derse la ilahe illallahu Allah'tan başı ra yoktur vahdehu la şerike ''O bir ve onun ortağı yoktur.'' ''Lehu'l-mülkü <Quandoppa> <gülüyor> mülk <gülüyor> onadır.'' ''Ve lehu'l-hamdu ve hamd onadır.'' ''Yuhyi'yi <gülüyor> yaşatır.'' ''Ve yumitu ve ödülür.'' ''Ve hu alâ kulli şeyin ''O her şey gücü yetendir.'' ''Aşr-merrâtin on kere kutibe lehu aşr-ü ona ıı, ''Onun için on tane iyilik yazılır.'' ''Ve muhiyet silinir anhu ondan silinir.'' ''Aşr-ü <gülüyor> seyyâtin on tane kötülük ondan silinir.'' varufiyan bu açro derecatin onun 10 on derecesi yükseltilir. Vakeene yal yalbahu zalike kulluhu onun günü gününün hepsi bu şekildedir. Fi fi hırz min kulli Bütün mekruh olan hoşlanılmayan şeylerden korumadadır. Vakor ise min eşşeytani ve şeytandan korunmuş korunur. Ve en İzan bin en yudrikehu fi zarikel yume illa şirk billah. Yani şirk dışında hiçbir günahın onu idrak etmesi bugün de mümkün değildir. Yani ne günah olursa olsun Allah affeder. Eğer bunu söylemişse hem o günahlardan korunur ve günah işlemişse o günah ondan affedilir. Ancak ille şirk Şirk zaten şirkten tövbe etmediği müddetçe bir insan ne olmaz Allah azze ve celle onu affetmez. etmez. Yani diğer bütün günahların İnsan bazen farkında olmadan da yapmış olduğu başka güzellikler yaptığı bazı kötülükleri örtebilir. Öyle mi? Mesela Allah azze ve celle diyelim ki bazen insan öyle bir samimi bir şekilde dua, istiğfar eder ki Allah'a hiç unuttuğu aklında bile olmayan günahlarını bile Allah azze ve celle ne yapar? Affeder. Lakin müşrik şirkinden tövbe etmediği müddetçe yapmış olduğu duanın, yapmış olduğu istiğfarın, yapmış olduğu tövbenin hiçbir ehemmiyeti söz konusu değildir. Bu da ne? Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu zikirlerden bir tanesi. Burada tabi öfü Ha Bu, yalnız bu şey namazına ait ha. Bu sabah namazına ait bir zikir. Tamam? Şimdi onu sö söyleyeceğim oradaki farkı. Bir de bak burada bir tane daha var. وَوَرَدَ أَنَّ هَذِي التَّهْلِيلَاتِ الْعَشْرِ La ilahe illallah wahdehu la shareekale e denilir بعد salat al maghribi akşam namazından sonra aynı şekilde fi hadisi ummu selema inde ahmed ummu İm selemanın e, imam ahmed'ün ummu rivayet ettiği hadiste ve hadisi ebi ayyub el-ansari fi sahih hibban ve aynı şekilde akşam namazından sonra söyleneceğine dair ibni hibban'da da bir rivayet var şimdi mesela diyelim ki la ilahe illallah vahdeu, la ala kulli ve ota yuhyü veyemit ve huve ala şeyin kadir. Şimdi bu normalde bir sabah namazından sonra yapılan zikirlerde 100 tane bunu yeri var. Öyle mi? Bak bu ayrı. Yani biz hani biliyoruz ki sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar İslam'da var olan sabah zikirleri demiş olduğumuz bir zikir şekli var. Öyle mi? Bu zikirde Yüz kere söylenir bu. La ilahe illallah ve la şerikele. Bunun sonuna kadar yüz kere söylenir. Ve aynı şey orada da geçer. Yani kim bunu söylerse işte onun yüz tane günaha silinir, yüz tane sevap yazılır, işte derecesi yükseltirir, şeyden koruma altına alınır vesaire. Aynı fazilet onun içinde var. Şimdi biri dese ki ben bunu yaptım, bu bunun yerine geçti. Yani yüzlüyü yaptım, onluğun yerine geçiyor. Olur mu bu? Olmaz. İkisi ayrı ayrı şeyler. Öyle mi? Yani eğer zikir, şimdi bir umumi zikirler var. Mesela her insan günün dilediği vaktinde, dilediği şekilde bu zikirle Allah zikredebilir, öyle mi? Ve ecrini de alır. Yani mesela şu anda ben oturuyorum, bu hadiste geçen vakitlerden biri değil. Ders okurken bunu zikrediyoruz, öyle mi? Bunun ecri neyse Allah katında, bunu ecri bana yazılır, öyle mi? Ama ben burada zikredilen bu özel ecri almak istiyorsam, yani on tane derecem kalkacak, on tane günahım silinecek, şeytandan koruma altına alacağım. Bunu şeriatın belirlemiş olduğu yerde yapmam lazım, tamam? Özel faziletleri olan zikirler, tayin edildiği yerlerde yapılırlar. Ancak tayin edildikleri yerlerde yapıldıkları zaman, o özel onun için zikredilen fazilet elde edilebilir. Yani şu anda biri on kere bu zikri söylese, burada zikredileni alır mı? Allahu alem ama mutlaka alacak diye bir kaide yok. Yani şu anda biri otursa kenara çekilse, Burada zikredilen 10 kere bu zikri yapsa buradaki ecri alacak diye bir kaide yok. Ama yerinde yaparsa inşallah alacaktır. Öyle mi? Ha burada yaptığı zaman artık burada Allah katında ecri ne olarak belirlenmişse bu zikrin onun ecrini alır sadece. Tamam mı? Onun için zikirlerde özellikle tayin edilmiş olan yani özel yeri olan zikirlere devam etmek bunlara dikkat etmenin fazileti diğer zikirlerden çok çok daha büyük. Neden? Hem bunların özel bir ecri var bu bir, hem bunları yapmakla zikirle beraber ayrıyeten sünnete muvafakat etmek var. Bu iki, hem de insana hayatına kılmış olduğu devamlı amel. Çünkü Allah'a en sevimli olan amel hangisidir? Devamlı olan ameldir. Öyle değil mi? Yani az dahi olsa devamlı olan amel Allah'ın hoşuna giden ameldir. Hani bir gün yap, bir gün yapma değil de az da olsa insana hayatına sürekli kılmış olduğu ve sürekli yaptığı ibadetlerdir. Ve bu ibadetlerin en büyük fazileti nedir? İnsan hastalansa bile, yolculuğa çıksa bile o zikirlerini yapmasa, eğer sürekli yapıyorsa sanki yapıyormuş gibi ona ecir yazılır. Öyle değil mi? Demiştik ki hadiste peygamberimiz ne diyor? Kul hastalandığında veya sefere çıktığında normal zamanda yapmış olduğu ibadetlerin ecri aynı şekilde ona ne yapar? Yazılır. Lakin hangi ibadetler bunlar? Kulun üzerinde devamlı olduğu, kulun sürekli yapmış olduğu ibadetler. Demek ki o zaman bizler kul olaraktan Hangi zikirlere daha fazla önem vermeliyiz? Özel zamanlarda, özel vakitlere tayin edilmiş olan zikirler. Sebebi ne? Dedik bir, bunların özel bir ecri var. İki, bunlar sünnete aynı zamanda muvafakat etmektir. Üç, bunlar insanın hayatında devamlı olan ameller kılmasıdır. Tamam? Ama normal kim hangi vakitte bu zikri yaparsa gene mutlaka ecrini alacaktır. Allah katında belirtilmiş olan ecrini ise onu alacaktır. Evet ve kılınır bazı mağrib ve fecr uydan. akşam ve sabah namazından sonra denilir. Rabbini ecirni minenner. Rabbim beni ateşten koru. Sabah namazının 7 kere İlimerâ ve Ahmed ve Ebû Davud ve Nesâî. Ve Nesâî. Ve Nesâî ve İbn İbn Mace ve onun dışındakilerden varit ondan sonra bunu yedi kere söylemiş. Heh. Şimdi bir de burada ne var? O zaman bir de burada ee, akşam namazının ve sabah namazının akabinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan varit olmuş olan bir zikir daha var. O da ne? Tabii bunu bazı alimler zayıf kabul etmiş. Onu söyleyelim. Yani bazı alimler bunun senedindeki bir problemden ötürü bu zikir şeklinin zayıf olduğunu belirtmişler. Lakin bazıları da hayır bu sahihtir ve bununla amel edilebilir demişler sabahla akşam namazın akabinde eee 7 defa belirtilmiş olan Rabbi ecirni minen Allahu Allahumma ve ecirni minen nar ey Allah'ım beni ateşten koru diyerekten ne yapılabilir? Zikir yapılabilir. Evet. Subhanallahi Allah'a sonra Allah tesbih edilir. Da ale kullesalatın 33 her namazdan sonra 33 kere Allah tesbih edilir. Ve hamduhu 33 kere hamd edilir ve yukebbirhu telasem ve telasine kere ve 33 kere tekbir edilir ve yuqalu ve denilir temamel ve yakulu temamel miyeti yüzen tamamında yani yüze tamamladığında 99'dan sonra der ki la ilahe إِلَّ Allah'tan başı yoktur vahdehu la şerikele o bir orta ortağı olmayandır lehu'l mulku ve hamdu mülk ve hamd onadır Bahuada külde şeyin kadir, bu her şey gücücedendir denilir. Din ve Rabba müslüm dolayı, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam'a, "Kale, ma kiki Rasulallah şüleder. Men sabbah men sabbah Allah'a kim Allah tesbih ederse, fi duburi kül selleatin, sellete ve her namazın akabinde, üç kere Allah kere Allah tesbih ederse. وحمدالله سلاس وثلاثين و الله 33 kere hamd ederse وكبرالله سلاس وثلاثين و الله 33 kere tekbir, ed tekbir ederse fatil ke tis ve ve bu 99 olursa yok ve kibas edene fatil ke tis ve tis bu 99 laneder. Sonra tamam elmiyeti Sonra 100'e tamamlarken la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul ala kulli şeyin kadir derse gufiret lehu hatayahu. Onun kataları affedilir ve in kanet misle zebdil denizlerin köpüğü kadar olmuş olsa da ne yapılır? E, onun günahları af edilir. Evet. Zümreya kırao sonra Tamam burada duralım inşallah. Şimdi e, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazdan sonra mesela bize irşad etmiş olduğu bir zikir Çeşidi de nedir? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber dedikten sonra 99 öyle mi? E, 100. de de La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir <gülüyor> Ve Peygamberimiz diyor kim bunu namazlarının akabinde söylerse ne olur onun? Günahları denizin köpüğü kadar olsa bile Allah Azze ve Celle onun günahlarını affeder diye. Yani böyle faziletli olan bir zikir ve Müslümanın özellikle dikkat edip bırakmaması gereken zikirlerden bir tanesi. Lakin farklı rivayetlerde bu sayı farklı şekilde varit olmuş. Mesela örneğin bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere şey 33 kere subhanallah 33 kere alhamdulillah 34 kere Allahu Ekber derse ne olmuş oldu şimdi 100 değil mi yani Allahu Ekber değişti Allahu Ekber 34 kere oldu ve bunu yapan zarara uğramaz diyor yani bütün günahlar affolur değil de bunu yapan ne yapmaz zarara uğramaz diyor başka bir rivayette 10 10 10 diyor tamam başka bir hadiste 11 11, 11 diyor. Tamam. Başka bir hadiste 25, 25, 25. Son 25 tane de ne? La ilaha illallah, wa hdha ula sherike na, la ul munku, wa la ul hamdu wa waala kadir. Anlaşıldı mı? Yani bu mesela namazın akabinde yapılan zikirler farklı farklı rivayetlerde gelmiş. En yaygın olan, en meşhur olan, genelin üzerine amel ettiği hangisi kitapta var olan değil mi? 33, 33, 33. Sonunda La ilahe illallah ve la şerikele Ama bununla beraber sayıh olan rivayetlerde 33, 33, 34 var. Öyle mi? 10, 10, 10 var. 11, 11, 11 var. 25, 25, 25. Son 25 deney ne? La ilahe illallah ve la şerikele Leul mulku ve leul ala şeyin kadir. Şimdi bazı alimler burada manayen rivayet olduğunu ravilerin bazısının hata yaptığını ondan dolayı asıl olanın kitapta zikredilen olduğunu söylemişler. Yani asıl olan budur. Namazdan sonra var olan zikir budur. Lakin şeyler bunu karıştırmışlar. Bazı raviler bunu karıştırmışlar veya manayla rivayet etmişler vesaire demişler ve diğer rivayetleri bir kenara bırakmışlar. Hayır demişler. Herkes 33 33 33 yapacak. 100'üncüye de ne diyecek? La ilahe illallah vahdehu la şerike vesaire ilahıni zikrini yapacak demişler. Lakin bu e, isabetli olan bir görüş değil. Neden dolayı isabetli olan bir görüş değil? Çünkü sünnette bir şey farklı farklı rivayetlerde varit olmuşsa hepsiyle amel etmek daha fazla ecir almayı gerektirir. Öyle değil mi? Hangi rivayetler mesela arası cem edilir? Birbirine zıt gibi görünen rivayetlerin arası cem edilir. Öyle mi? Burada bir zıtlık yok. Çünkü zikir, birçok zikir birçok yerde sayısı değişmiş. Öyle mi? Birçok zikrin yer mesela işte bakın La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Sabah namazının akabinde 10 kere yapıyorsun. Lakin sabah namazını kılıp bitirdikten sonra güneş doğana kadar yapılan zikirde 100 kere yapıyorsun. Öyle değil mi? Aynı zikir, aynı lafızlar. Lakin Allah azze ve celle birine 10, birine 100 kılmış. Onun için bunlar e, işte aynı rivayetlerdir. Bunları tefsir etmeye çalışmak yerine hayır hepsi varit olmuştur. Çünkü mesela adam tembeldir örneğin. 33 kere yapamıyordur. Bari 10 kere yapsın bu faziletten ne olmasın bu faziletten mahrum olmasın veya da adam mesela iki üç tanesini beraber yapabilecek seviyede ibadette canlıdır ibadette kuvvetlidir çoğunu yapıp birçoğunu yapıp birçoğundan ne yapabilir ecir alabilir. ondan dolayı bu e, şekil yani hepsi sünnete varit olan şekillerdir dileyen dilediğini yapabilir dileyen dilediğini yapabilir ama en yaygın olan ve üzerinde amel olan hangisidir üzerinde amel olan kitapta zikredilen 33 33 33 yüzüncüde de, de La ilaha illallah wa atahu la sharika demektir. temeksin tamam evet. Sana yı k Sana yı okra ayet sonra ayet el okunur. ve ve kul kulhu Allahu ve kul kul aoudu bi rabbi falq ve kul aoudu bi rabbi nasu konur. Dima rawa nisaeyi nisaeyu. Dima an ابي امامه و امامه رضي الله عنه ابي امامه rivayet ettiklerinden burayı eee dedi ki قال قال رسول قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem resulullah sallallahu ve sellem dedi ki Tamam burada duralım. Şurada Ayet-el Kursi bölümünde burada duralım inşallah. Buradan bir dahaki dersimize devam ederiz. Tamam? Baqi duawanana elhamdülillahi rabbil alamin.